mani verdik. ve ve ve ve ve Amma Geçen hafta tilavet seydesi Kur'an'da kaç yerde geçtiği, hangilerinin üzerinde ümmetin icma ettiği, cumhurun kabul ettiğini hangilerinde de ihtilaf olduğunu tek tek belirtmiş ayet numaralarıyla vermiştik. Gene secdenin çeşitleriyle bu hafta devam edeceğiz. Ee, i̇nşallah şükür secdesini bahsettikten sonra bugünkü dersimizin konusu seyif secdesi olacak. Mesela çok çok ihtilaflı bir mesele. Ulema seyif secdesinin sıfatı noktasında birçok ihtilafa düşmüşler. Ama öncelikle suçudu şükür yani şükür secdesi e, insanın Allah Azze ve Celle'nin ona verdiği bir nimetten dolayı Allah'a şükretmesi, secde etmesi, Allah'ın ona ikramından dolayı Allah'a e, ibadet ile Allah Azze ve Celle'ye hamdını sunmasıdır. Bunun meşruiyeti ise şu hadiste sabittir. Biliyorsunuz Kab'i İmni Malik Tebük Seferi dönüşünde o savaşa çıkmayan üç kişiden, mazeret belirtmeyen, münafıklardan olmayan üç sahabeden bir tanesiydi. Müslümanlar ona uzun bir müddet ne yapmışlardı? Benim hatırladığım 40 gün yanlışım varsa bir Müslüman düzelsin. 40 gün boyunca hiçbiri ne yapmamıştı? Sahabeden hiç kimse onlara selam vermemişti. Hanımları babalarının evlerine gitmişti. Ve hiçbir şekilde kimse onlarla diyalog kurmuyordu. İşte tövbelerinin kabul ödüldüğü e, müjdesi geldiği zaman kabib Malik Allah'a şükür secdesinde bulundu. Bu hadiste Bukhari ve Müslim ittifak ettiği muttefakun aleyhi olan bir hadis. Bakadı varada ahadisi fi esanidiha an min 12 tane sahabeden bu meselede nakil bize kadar ulaşmıştır. Ney? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin sevinçli bir haber duyduğunda, gene aynı şekilde Ebubekir anh'ın onu sevindirici bir haber duyduğunda Allah azze ve celle'ye şükran secde etmesine dair 12 sahabeden sahih nakillerle birlikte rivayet bize kadar ulaşmıştır. Bu da gösterir ki nebi böyle bir fiilde bulunmak meşrudur İslam'da. Anne <gülüyor> nebi sasam kene ile adahu emran surur nebi sasam mutlu edici bir haber geldiği zaman kharra səciden şakiran lillah. Kharra yani bir şeyin olduğu anda hani düşmesine deniyor. Hani o anda hiç beklemeden hemen direkt bir şekilde secdeye kapanması Allah Azze ve Celle bu ayeti de. Rahman'ın kullarından bahsederken onlar Rahman'ın ayetleri okunduğuna harru succede. Onlar hemen secdeye kapanırlar diyor. Mesela ayette. Yani harra o anda hemen secdeye kapanmak demek. Nebi sallallahu aleyhi ve şükür olarak Allah azze ve celle böyle yaparmış. Bu rivayetle Ebu Davud Tirmizi ve İbn-i rivayet etmişler. Gene cumhur bu, bunun müstehap olduğu görüşüne gitti. Kim? İmam Şaf İmam Ahmet ve İshak ve Ebu Sevr ve İbn-i Muzir Ebu Hanife'nin iki talebesi Ebu Yusuf'la İmam Muhammed de bu görüşe caiz olduğu görüşüne gittiler. Aynı şekilde biz neyden bahsetmiştik bundan bir ders önce? Ne secdesi tilave secdesi. Tilave secdesinde ne şart değildi? Selam Abdest de. şart değildi. Selam şart değildi. Niye? Yani o zaten hani bir iba ibadet şey, şey zatında bir ibadet değil. İbadet de. Yani namaz gibi bir ibadet değil. Başı sonu olan, içinde şartları olan bir şey değil. Bu şükran Allah Azze ve Celle yapılan bir şeydi. Burada ne kıbleye dönmek ne de abdestli olmak şart değildir. İnsan şükür secdesini her şekilde o anda harra dedik ya hemen o anda kapanma, o anda kıbleye de dönmeden Allah Azze ve Celle niyet ederek ne yapabilir? Şükür secdesi yapabilir. E, çünkü bu namaz değildir. Dedi. Gene namazdan ne yedilen menhi vakitler vardı değil mi? Kerahatin olduğu vakitler vardı. Bu vakitlerde de Gene bu şükür secdesi yapılır, bu vakit var diye secde terk edilmez. Peki namazda şükür secdesi yapılır mı? Biz namaz kılarken iç, içeri biri girdi, müjde falan dedi, bize müjdeleyici bir haber verdi. Namazdayız o an sec, şükür secdesine kapanları mı? Hayır, cumhur ulema bunun caiz olmadığını söylemişler. İmam Şafi, İmam, İmam Ahmet bin Hanbel'in mezhebinin etbaanın ekserisi böyle söylemişler. Ee, Hanbelilerden zayıf bir görüş Nakledilmiş işte be'se bihi, demişler. Bir beis yoktur bunda ama bu Zayıf bir görüştür Allah en iyisini bilendir Şimdi asıl meselemiz Bugünkü Sehif secdesi Yani ne demek sehif Şimdi, Sehif secdesi Türkçe söylüyoruz da Aslında bunlar Arapça kelime İkisi de Arapça Türkçe böyle kasır bir dil Nedir sehif Lugatta nedir bunun manası şey ve anhu. Bir şey unutmak ve ondan gafil olmak demek. Bir şey unutmak ve ondan gafil olmanın adı sehv Arapçada. Vadihe bil kalbe anhu ile Kalbinde ondan başka bir şey gitmesi demek. Buna Araplar sehv diyorlar. İstila hense huwa men fi akhiris sala Namazın sonunda veya namazdan sonra. Ney? emredilen bir işi terk etmekten dolayı kasıtlı olarak yapılan fiilin adıdır. Sehif secdesi. Meşru mudur? Mezhepler bunun meşru olduğuna ittifak etmiştirler. Limen wa kâlehu fî salat-i mâ cerâ minen nebi-i sâsım evunah Peygamberden hasıl olduğu şekilde unutkanlık veya işte ziyadelik. Şimdi birazdan onun tafsilatı gelecek. Bu ne benzer hatalar sonucunda ne olmuştur? Nebi sâsım ve ashabı sehif secdesi yapmıştırlar ve قصها في مشروعيه سجود السهو عده احاديث عليها مدار احkamu ahkamu etrafında döndü birçok hadis var bu meselede birçok hadis bu, bu noktada varid olmuş ve keyfiyeti noktasında çok ciddi ihtilaflar var şimdi onlardan bahsedeceğiz inşallah meşru olduğuna ilk hadis Ebu Hureyre'den gelen ve bu İmam Bukhari ve İmam Müslim'in ittifak ettiği bir hadis İzenudi bil eden adbara şeytan eğer ezan ile insanlara nida edilirse şeytan ne yapar? Arkasını döner kaçar. Hatta ne yapmaz? Ezanı işitmez hale gelir. Ondan sonra ezan bittikten sonra tekrar geri geliyor. Tabi bu sırada kamet getiriliyor. Bu sırada diyor şeytan yerlenerek kaçar hadiste. İnsan da esnediği zaman... Şeytan gelir insanla nefsi arasına girer diye kul der ki uzkur uz kada bunu hatırla. Uzkur kada bunu hatırla. Hatta yazilir eracull la yedri kem sallat. Kişi zanneder ki ne, yani ne kadar kıldım aklımda kalmaz, unutur. Bu hale gelir diyor. İza lem yedri ehadakum kem salla. biri eğer kaç rekat kıldığını bilmez ise fallyesc cütsedeten ve huwa Otururken iki secde yapsın diyor Nebi sallallahu aleyhi Mesuriyetinin birinci delilidir. Gene Ebu Hureyre'den gelen aleyhissalatü vesselamdan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dört rekatlık bir namazda. Ravi şek içinde, şüphe içinde öğlen namazı mıydı, ikinci namazıydı mı hatırlamıyorum diyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem selam verdi. iki rekat kıldırdı, selam verdi. Dört rekatlık namazı, iki rekat kıldı. Sonra bir kısım sahabi şeyden çıktılar, mescitten çıktılar. Diğer evet. orada bulunan sahabelerin içinde Hazreti Osman Ayağa kalktı ve dedi ki, yar Rasulallah, e kasar tasala emnesi ite, namaz kısaltıldı mı? Yoksa sen mi unuttun dedi. Fakat aran, Nebi Salasam yemin amaşıyorum, sağında solunda bakmaya başladı Nebi Salasam, hakikaten öyle mi diye. Baktı ki gerçekten herkes dediler ki sadaka, o doğru söyledi dediler. Ondan sonra tasallar ateyn, iki rekât namaz kıldı Nebi Salasam, vasseleme selam verdi tüm mekbbara. Selam verdikten sonra tek bir aldı vasecide secde ettis min makber sonra kalktı yani iki tane secde yaptı diyor. Hadiste nerede gene Buhari ve Müslim ittifak etmişler. Başka bir hadiste aynı şekilde kame menes salate zuhri nebi sasam işte şeyden öğlen namazı kıldırıyormuş bir gün. Namazını tamamladıktan sonra secde de iki tane secde yaptı. Yukabiru fi kulli secde her rekatta her secdede de tekbir alıyor diyor otururken. Tabi bu hadiste yusallim, se se selam vermeden önce Nebi Salsam secde yaptı diyor. Şimdi birazdan bu ihtilaf gelecek. Bir rivayette se selamdan sonra diyor, bir rivayette önce diyor. Yalnız bu zikrettiğimiz bütün hadisler neyi gösteriyor? Seyif secdesinin meşru olduğunu ve sahabe ve peygamberin böyle bir secdede bulunduklarını gösterir. Peki sebepleri nedir? Seyif secdesini gerektiren haller nedir? Üç yerde, üç sebepten dolayı seyif secdesi meşru olur. Bir, ennakıs namazda eksiklik yapmışızdır namazda bir şey unutmuşuzdur o sırada aklımıza gelmiştir 2 namazdaki bir rukunu unutarak terk ettiysek onu da o sırada namaz içindeyken hatırlarsak gene ne gerekir bize seyif secdesi gerekir eğer bir vacibi terk edersek üçüncü halde namazın vaciplerinden bir vacibi terk edersek gene ne gerekir sehiv secdesi gerekir bize. İşte bu üç halde şimdi birazdan bir de ziyade namazda ziyade yapılırsa bu noktadaki ihtilaf gelecek inşallah. Bazı alimler de bu dördüncü noktayı zikretmişler. Yani hangi meseleyi namazda ziyade yapılırsa sehiv secdesi yapılacağını. Diyor ki Ziyad İbni Alaqa. Hadis hadiste Sallab bin el Mugire İbn Şuebe. Mugire bize namaz kıldırdı. Felenna sal iki rekat namaz kıldı faqam ve lem oturmadı. Ortadaki neydi? İhtilaflıydı. Ortadaki teşehhüd biz ihtilafı geçmiş derslerde zikretmiştik. Burada Muhyiddin İbn -i Şube ne yapıyor? Orta teşehhütte 4 rekatlık namazda oturmuyor. İnsanlar ona insanlar onun ikinci rekatta kalktığını görünce diyor kalkmadılar, tesbih ettiler. O kalkmıştı çünkü ayağa. Biz dedik ki eğer kişi o derste hatırlayın. Eğer tam kalkmadıysa oturur. Hatırladıysa o anda. Ama ayağa kalktıysa yere oturmaz. Namazına devam eder. Sonunda seyf secdesi yapar demiştik. Muhire İbni Şube de ikinci rekatta kalkıyor. Sahabe tesbih ediyorlar. Subhanallah Subhanallah. O da hatırlıyor. Onlara işaret ediyor. Kalkın diyor. Kalkın diyor. Onlara işaret ediyor. Tabi dille söylemiyor. İşaretle bunu yapıyorlar. Sonra ne yapıyor? Namazdan çıkınca selam verdikten sonra ve secde secdeteyin. İki tane. Secde yapıyor ve tekrar selam veriyor. Ve kal hekeza sana Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber bu şekilde yaptı diyor. Şey, Mughir ibn Şubi. Evet. Aynı şekilde eğer müstehap terk edilirse namazın müstehaplarını saymıştık biz değil mi? namazın bu saydığımız müstehaplarından bir tanesi terk edilirse denildi ki bu noktada seyif secdesi gerekmez. Çünkü müstehaplan noktasında onu terk eden kişiye ne yok? Vebal yok. Yapanın ecri var. Yapmayan ise azapla tehdit edilmediği için burada seyif secdesine gerek yok demiş alimler. İşte bu saydığımız meselelerde bu saydığımız noktalarda seyif secdesi yapmak meşru olur. Peki seyif secdesinin hükmü nedir İslam'da? Lahlele elm fiy <gülüyor> hukm esujudu, sehfi salatte, gnde vujuhun qaulan. Biçok yön var, iki görüş. Asıl olan iki görüşte ilim ehlini atmışlar hükümünde, iki görüşe gitmişler. Avval an nehuvacibun? Demişler ki vaciptir, demişler. Kim demiş bunu? <gülüyor> Hanifilerin mezhebi bu. Ve indel malikiye malikilerin, ve indel hanabile, zahiriilerin yanında da böyle ve Şeyhül İslam İbn -i Teymi rahimullahın da seçtiği görüş bu. Yani seyir secdesi gerektiği yerde bu bahsettiğimiz ruknun vacibin ve eksikliğin yapıldığı yerde ne diyor? <gülüyor> Vaciptir diyor. Neyi hücret edinmişler bazı hadisleri? Az önce geçen işte Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, hadis, yaptığı fiili anlatan hadisi delil edinmişler. Ee, aynı şekilde sahabenin de bu noktada e, her türlü eksiklik noktasında... E, Sev secesi yaptığına dair birçok hadisin olmasından dolayı bunlar vücubiyeti gerektirir demiş ve bu görüşe gitmişler. İkinci görüş ise müstehaptır demiş, yani yapılırsa güzeldir demişler. Wowal meşhur anil malikiye baş şafiye. Yine malikilerden rivayet edilen diğer görüş Şafirlerden ve hambellerden diğer bir görüş. Onlar da şu hadisi hüccet edinmişler. Diyor ki Ebu Sa'id hadisi kala Rasulullah sallam ile şek ahdakum fi Eğer biriniz namazında e, şüphe eder ise yani o şüphesini bıraksın ne yapsın? Yakın üzere bina etsin onu. Yani ben şüphe ettim. Üç mü dört mü? Ama ne yakın bana geliyor? Üç kıldığım yakın geliyor. O zaman üçün üzerine bina edeceğim. Eğer burada bu yakın yaptığın şeyin üzerine bunu bina ederse namazı bittikten sonra secde etin. İki tane ne yapar? Secde yapar. Fe inkane salatahu ta'ammeh Kânet errak'a nafile ve Eğer hani bir rekat fazla da kılmış olsa o kıldığı bir rekat nafile olarak ona yazılır. Secdeler de ona ecir olarak yazılacaktır. Eğer eksikse namazını tamamladıysa bu da nedir? Şeytanı taşlamak gibi bir şeydir. Şeytanı eziyettir bu yapılan diyor. Bu hadisler de geçiyor. Hasan bir isnatla Ebû Davud ve İbn Macene rivayet ettiği bir hadis. Racih olan görüş ise Şeyhülislam İbn-i Teymiye ve diğerlerinin gittiği, zahirlerin gittiği görüştür. Çünkü muhalifler bu noktada getirdiği hadislere Şeyhülislam İbn-i Teymiye iki şekilde, iki noktaya temas ederek reddiye veriyor mecmuatül fetemada. Diyor ki i̇bn hani Teymiye, hani hadiste diyordu ya, eğer bir rekat fazla kıldıysa o ona nafile olur diye... Diyor ki bu az önce bahsettiğiniz hadis diyor bu diyor sahih senetle rivayet olunmamıştır. Bu hüccet edinilemez diyor. Şeyhülislam İmni Teymiye. Diğer bizim getirdiğimiz hadisler ise diyor bizim getirdiğimiz sahih senetli hadislerde ise Nebi S.A.M. emir sigası kullanmış diyor. Emir sigası da neyi gerektirirdi? Vücubiyeti gerektirildi. İkinci noktada da diyor ki Nebi S.A.M. ne yapın diyor şekki atın yakini üzerine bina edin yani bir fazla da kılsanız hani o sizin nafile olur vesaire diğer hadisler işte bu ikinci noktada da diyor ki yani ziyade de olsa diyor İbn-i Temi'ye bizim görüşümüzle amel eden bir kişi en fazla secdenin ecrini alır diyor yani hani o öyle bir mantıksal noktada da onlara izah da bulunmuş ama sonuç olarak racih olan görüş bizim tercih ettiğimiz görüş seyif secdesinin vacip olduğudur bu saydığımız üç şey gerçekleşirse Peki seyif secdesi selamdan önce mi sonra mı? Asıl tartışma meselesi burada. Bu ilim ehli ne yaptılar? Birçok görüşe ayrıldılar. Hani bu kitabın özetlediği dokuz görüşü var. Tamam Bu da özetlenmiş hali. Yani o kadar ihtilaf var mesele. Birinci görüş dediler ki bütün seyif secdeler, ister unutkanlıkla olsun, yani ister eksiklik olsun, ister vacibin terki olsun, ister şek, adam şekke düşün kaç rekat kıldığında, ister işte namazda ziyade yapsın. Hangi şekil olursa olsun. Namazda yapılan bütün yanlışlıklarda selamdan önce seyir secdesi yapılır dediler. Kim dedi bunu? Ebu Hureyre, ve Vabnül Musayyeb, Ve Evzai, Ve Leif, Ve İmam Şafii'nin yeni mezhebi. Niye yeni mezhebi dedik? İmam Şafii Kahire'den, Bağdat'a keref, Ebu Hanife'nin talebelerinden ders aldıktan sonra mezhebini değiştiriyor. Mesheb-ül Kadîn ve Mesheb-ül Cedid diye iki ayrı iştihatlarının toplandığı iki mezhebi oluşuyor İmam şafini. Yeni mezhebine göre İmam Şafi'nin de bütün se seyif secdeleri selamdan öncedir. İkinci görüş, seyif secdesinin hepsinin selamdan sonra olduğunu söyleyenlerdir. Buna kim gitmiş? Sa'd ibn-i Ebi Vakkas sahabeden. Abdullah ibn Mesud ve Enes ve ibn-i ve ibn Abbas sahabenin büyük fakihleri bu görüşe gitmişler. Ve ve mervi'an Ali ve Ammar İkisinden de bu görüş nakledilmiş. وَحَسَنُ الْبَصْرِ وَالنَّخَيْ وَالثَّفْرِ وَمَزْهَبُ اَبُوْ حَنِيْفَ وَأَصْحَابَهُ Onun ve arkadaşlarının aynı şekilde e, mezhebi deney e, bu, bu noktadadır. Yani nedir? Hepsi selamdan sonra. O yüzden hanifler dikkat edin. Selam verirler. Ondan sonra seyfşirir şey yaparlar. Üçüncü görüş. Li لِزْزِيَادِ بَعْدَ selam Eğer ziyade deneyle bir arız çıktıysa selamdan sonra bu secdeyi yapar demişler. Eğer eksiklik nedeniyle bir hata ortaya çıktıysa selamdan önce yapar. Bu da kimin görüşü? Malik ve Ebu Sevri görüşüdür. Onlardan nakledilmiştir. Dördüncü görüşe gidenler diyorlar ki bu hadislerin hepsiyle amel edilebilir diyorlar varit olduğu şekilde. Ee, ama işte diyorlar selamdan önce şey selamdan önce secde yapılacak noktası reddedilmez diyorlar. Yani is, muhayyer yani isteyen bunu yapar, isteyen bunu yapar. Bu kimin görüşü? İbn Ebi Hayseme ve İbnül Mündirin tercihi bu noktada. 5. görüş her hadisle amel edilir demişler. Ama demişler hani öncelik olan şeyden eftal olan selamdan sonra seyif secdesi yapmaktır. Bu da diğer bir görüş. Bu da kimin? İsa'kıbni Raheveh'den nakledilen görüştür. Altıncı görüş, yani Şevkani'nin görüşü, Şevkani burada tek kalmış, muhayyerdir. İsteyen diyor selamdan önce, önce yapsın, isteyen selamdan sonra. İşin açıkçası, tek tek zikretmeyelim, Racı olana gelelim inşallah. Ve sahih ellezi teşdemi aleyhi nususu mutakaddime. Geçen naslanın hepsinin toplandığı sahih görüş. ise şu, ettefreyku beynel ziyade ve arasında fark var. Yani namazda ziyade yapmak ile namazda bir şey eksik bırakmak arasında seyhif secdesi noktasında fark var. i̇bn Temir Rahimullah bunu Mecmuatul Fetava 23. cidde açıklıyor. Diyor ki bu görüşleri saddıktan sonra İzâ kâne fi naks keter ki evvel Mesela namazda bir eksiklik yapıldıysa mesela ilk teşehhüdü terk ettiyse kişi Burada diyor, selamdan önce seyif secdesi yapar. Niye? Eksiklik oldu ya, selamdan önce de namazın içidir. O seyif secdesiyle birlikte namazını tamamlamıştır. Diyor. Buraya dikkat inşallah. Eğer namazda bir şey eksik bıraktıysak, seyif secdesini ne zaman yapıyoruz? Selamdan önce yapıyoruz. İkinci... Eğer bu fazlalıktansa, mesela bir rekat fazla kıldın, sonra aklına geldi bir rekat fazla kıldığın, bu da ne zaman olur? Selamdan sonra verilir diyor. Çünkü bir namazda iki ziyade toplamak gereksizdir diyor. Zaten ziyade yapmışsın, bir de seyf secdesini arttırıp iyice ziyade yapıyorsun. Namazdan çıkarsın, ondan sonra ne yaparsın? Seyf secdesi yaparsın. eğer şekke düşersek üçüncü, üçüncü noktada mesela üç mü kıldık dört mü kıldık İbn-i Temir Rahim Allah burada da diyor ki selamdan sonra yapılır bu da şeytana taşlamak gibidir şeytana eziyet etmek gibidir diyor ha, az önce geçen hadisi delil alarak eğer diyor kişi şek şüphe ederse de ne yapar selamdan sonra seviş secdesi yapar eğer kişi mesela selam verdi iki rekat namaz kıldıysa Ondan sonra uyardılar Sen 2 rekat kıldın 4'e tamamlayacak bunu Kalkar 2 rekatı da kılar Burada gene nereden sonra secde yapar Selamdan sonra secde yapar Tamam inşallah Son mesele de aynı şekilde Eğer şekke düşerse racı holanda Şekke atıp yakın üzere Bunu ne yapması e, bina etmesidir Aynı şekilde Bu noktada da e, Mesela kişi baktı Tek mi kıldım çift mi kıldım 5-6'ya tamamladı hatta bir de ziyade yaptı tek olmasın namazın çift olsun diye. Burada da gene selamdan önce namazdaki yaptığı bu hatadan dolayı ziyade yapmıyor. Hani dört, normalde mesela 4 rekatlık namaz kılacak. 3 rekat kılmış. Sonra aklına geliyor tam selam vereceği sırada. işte 4'ü ekliyor ona. Tam çıkacak. Çıkmadan önce selam verir diyor İbn-i Temir Rahim Allah. Ondan sonra şey, selam, selamdan önce seyf secdesini yapar. Seyf secdesini bitirdikten sonra selam veriliyor. İşte diyor bu diyor Allah'ın izniyle Allah'ın bize yardım ettiği ve bütün hadisleri topladıktan sonra diyor e, ulemanın yaptığı şey bu belirttiği bütün görüşlerin toplanmış halidir diyor Mecmuatür Fetavada. Yani özet olarak budur. Eğer eksiklik varsa selamdan öncedir. Eğer ziyadelik varsa selamdan sonradır. Bu meselenin özü bu şekildedir inşallah. Peki e, eğer nafile namaz ise seyif secdesi gerekir mi? Bu noktada da nafile namazda e, sehiv secdesi e, gerektiğini söylemiş alimler delillerden dolayı Eble Ali'den gelen hadiste kal ra'aytu ay, ra İbn Abbas yes ceudu ba'de vitrihi secdete İbn Abbas'ı vitirden sonra iki secde yaparken gördüm diyor. Vitri neydi hüküm olarak? Müekked sünnetti. Vacip değildi bizim katımızda. İbn Abbas ne yaptı? Müekked bir sünnetten sonra iki secde yaptı. Sehiv yaptı yani. E demek ki nafilede de hata yapılırsa ne yapılırmış? Seyf secdesi yapılırmış. E, bu hadisi delil aldılar. Bu hadisde isnad olarak sahih Bukhari rivayet etmiş bu hadisi. Gene diğer bir ahkamı eğer namazda cemaat olarak kılıyorsak namazda. Ve imam hata ettiyse e, ne yapar? İmamla beraber cemaatte seyf secdesi yaparlar. Çünkü nedir? Me mumlar yani imama tabi olanlar e bütün hükümlerde imama tabidirler. O ne yaparsa onu yapmak zorladılar. Peygamber sasam oturken namaz kılınca arkadaki bütün cemaat de ne yapıyor? Oturuyor. Ayak takılınca arkadaki cemaat de ayak takılıyor. Nebi sasam ayakkabılarını çıkartıyor, bütün cemaat ayakkabılarını çıkartıp kenara koyuyorlar. Yani bütün cemaat kime tabidir? İmama tabidir. İmam eğer bir hata yaparsa bu noktada e namazın içerisinde ve kendi biliyorsa e ne yapar? Sev sezlesi yapar. Cemaat de onunla birlikte sezlesi yapar. Eğer iman fark etmediyse hatasını ne yapar cemaat? Aa, bizde bu hadisleri geçmişti. Ebu Hureyre'den geliyordu. Erkekler tesbih ederler. Subhanallah diye onu uyarırlar. Kadınlar da ne yaparlar? El çırparlar. <gülüyor> bu noktada yani şu sağ elin içinin, avuç içinin sol elin dışına vurulmasıdır. Ebu Hureyre'den geliyor hadis. Hadis Bukhari Müslüm'ün ittifak ettiği bir hadis. Demek ki eğer imam hata yaparsa arkadaki cemaat ne yapacaklar? Uyar, uyaracaklar. Aynı şekilde seyif secdesi yaptıktan sonra biz seyif secdesi yaptık. Ee, peki seyif secdesinden sonra teşehhüt yapacak mıyız tekrar? Teşehhütten kastımız ne? Etteyyat okuduk, Salli okuduk. E, seyif yaptık bir daha baştan mı yapacağız? Buradaki racik görüşte e, İbn-i belirttiği gibi yani sahabeden böyle bir uygulama nakl olunmamış onlar seyif yaptıktan sonra tekrar bir teşehidde bulunmamış o yüzden hanifilerin bugünkü hanifilerin artık hani aslında vardır yoktur Allah bilir ama bugünkü hanifilerin yaptığı gibi seyif yaptıktan sonra tekrar teşehidi baştan okumak bu sünnette var olmayan bir uygulamadır peki seyif secdesinde e, tekbir alacak mıyız Cumhur'un görüşü e, kesinlikle tekbir alınmalıdır demişler. Hani secdeye giderken Allahu Akbar, kalkarken Allahu Akbar. Bu da Cumhur'un görüşüdür. Fethülber'de İbni Hacer bunu Cumhur'un görüşü olarak belirtmiştir. İbn Abdülber'de Eddemhit kitabında gene bunun Cumhur'un görüşü olduğunu söylemişler. Peki iki seyir secdesi yaptıktan sonra selam vermeye gerek var mı bu noktada nedir? Ee, Osman Radiyallahu an'h'ın kıssasında sabit olan hadiste olduğu gibi ne diyor hadiste? Sümme secde secdeten sümme selame. Yani seyif secdesini yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seyf secdesi bittikten sonra selam verdi tekrardan. Namazın selamının dışında başka bir selam verdi. Demek ki biz de sehiv secdesi yaptıktan sonra ne yapacağız? Tekrardan sağımıza ve solumuza selam vereceğiz. Sağ selamın hükmü neydi? acipti sol müstehaptı. Iste, yani yapan ecrini alıyordu. Ama sol selamı terk etti diye kimsenin namazda ne olmazdı? Batıl olmazdı. Bu hafta kısa tutacağım. Hafta inşallah sefer, yani seferde namaz ve namazın hükümleri, kısımları sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resul'ün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa nefsinden ve şeytandandır. وَاَخِرِ دَعْوَانَا اَنِ en لِلّٰهِ رَبِّ illa سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِالْحَمْدِكَ اَشْ Şimdi ekleyecek bir şey soracak bir şey olan varsa göreceğiz. <gülüyor>